Şöyle yapalım. Ee, bu e, birinci paragrafı değil de önce ikinci paragrafı oku sonra birinci paragrafı okuyalım. Çünkü normalde ilim ve amel meselesini anlatmış burada. Önce ameli almış sonra ilmi almış. Önce ilmi okuyalım sonra ameli okuyalım. Bu el-sünnet ve cemaati el-sünnet ve cemaat yarağıne ve taleb ilmi ilmin nafi faizli ilmi talep etmeni faizli ilmi talep etmeyi vacip olarak görürler. Ellezi o faydalı ilim ki yarifu bhi bhi insanu rablahu. İnsan onunla rabbini tanıyor. Ve Vadinu dinini ve nabiyehu nabi peygamberini. Vayalifu bhi onunla tanıyor, keyfe biliyor, keyfe ya abudu rabbahu, rabbinin nasıl ibadet edeceğini biliyor. Ve hepsi bu rada rizasını Allah'ın rizasını nasıl kazanacak, onu biliyor. Ve keyfe edeceğine bu suhduhu, onun kızgınlığından nasıl kaçınacak, onu biliyor. Li an al-ilmah imam al-ahmil li Evet. E, ilim, e, amelin ilim, amelin daha, e, ilim amelin önündedir. Çünkü ilim amelin önündedir. ve amelu amel la yasehko olmaz. İlla ancak bil ilmi sahihi sayh ilimle sayh olur. Bir daha hu li enne li enne l ilme imamül amelin çünkü ilim amelin önündedir. Çünkü ilim amelin imamıdır. Yani ilim imandır İnsanı amele sevk eder. Emam olsaydı önünde olurdu. Ama imam olunca imamdır. Evet. Ve amelü la yesih illa bil ilmin Evet. Teala dedi ki: "Kul diki halesemi eşid olur mu elleriyle ey alemuna ve الذين la ya'lamun. İdanna bil olur mu. İnnaman ancak yetedekurur ulul elbab akıl sahipleri olur." Tamam. Şimdi e, normalde <gülüyor> burada ehli sünnetin ilme bakış açısını e, anlatacak. Şimdi biz ikinci paragrafı birinci paragrafı aldık. Biri ikiye aldık. Konu bütünlüğü olsun diye. Şimdi el sünnetin yanında öğrenme üç aşamadan müteşekkil. Daha doğrusu insan umumen üç aşamadan müteşekkil. Birincisi ilim. ikincisi fehm. Yani amelden önce ikincisi fehm. İnsanın ilim olarak elde ettiklerini doğru bir şekilde anlaması. Üçüncüsü bu ilmin mucibince amel etmek. Yani bu ilmin gerektirdiği şekilde amel edebilmek. Birinci madde, yani insan bu üçünde müteşekildir. müteşekkildir. İnsan eğer müstakim olmak istiyorsa, ilimsiz olsa bir insan, anlayışı güzel de olsa, amel etmeye düşkün de olsa, yani amel etmeye yönelik e, alet ve edevatı kendinde bulundursa bile, o insan müstakim olamaz, Hristiyanlar gibi olur. Çünkü nasıl doğruyu nasıl yapacağını bilmediği için, anlayışı ve azmi ne kadar kuvvetli olursa olsun e, akılla doğruya ulaşılmaz. Şayet akılla doğruya ulaşılmış olsaydı insanlar Resulü'nden mustavni olurdu. Öyle değil mi? Hristiyanlarda da mesela fahim var, e, azim de var, amel etmeye yönelik ciddi bir azim de var ama doğruya isabet edemiyorlar. Öyle değil mi sebep? Çünkü ilim lazım, faydalı olan ilim lazım. Ve hâkeza tam tersi de böyle. İnsanda ilim olur, fahim olur, ama azim olmazsa bu defa Yahudiler gibi olur. Doğruyu bilirsin. Ne yapman gerektiğine dair bilgin olur. Ama heva, heves, dünya seni bunlardan bunları yapmaktan alıkoyar. E bu da olmaz. İlim olur, azim olur ama fehm olmasa harici olursun bu sefer. Öyle değil mi? Yani sende azim var. Amel etmek istiyorsun. Bir şeyler yapmak istiyorsun. E sende ilim de var. Kur'an'da biliyorsun diyelim, sünneti de biliyorsun. Ama fehm yok. Ama fehm yok. Yani o Kur'an'ı ve sünneti, faydalı olan ilmi doğru anlayabilecek fehme, anlayışa sahip değilsin. O zaman da mesela ne gibi? Örneğin hadiciler gibi. Öyle değil mi? Sapıtırsın. Yani tek başına. Demek ki bu üçünün aynı anda olması lazım. Yani kulun, müstakim bir kul olabilmesi için ilim olacak. Var olan ilmi doğru bir şekilde anlayacağız. Sonra o ilmin ve anlayışı mucibince de amel edeceğiz. Anlaşıldı? İlim, bizle alakalı bir durum değil. Kaynakları İslam tarafından belirlenmiş, onu anlatıyoruz zaten, konumuz odur. Yani bizimle bir alakası yok, sen kendine ilim kaynağı bulamazsın. İslam zaten ilmin kaynaklarını belirlemiş, doğru mu? fehem seninle alakalı bir durum değil, senin aklınla, senin zekanla alakalı bir durum değil, öyle mi? Bizim burada anlayıştan kastettiğimiz zeki olma, akıllı olma, düşünme bu değil. Anlayıştan kastetmiş olduğumuz nedir? Ehli sünnetin, selefin anlayışı üzere o ilmi anlayabilmektir, öyle değil mi? Bu da bizim elimizde değil. Geriye ne kaldı? Amel. Azim kaldı. O da bizim elimizde olan kısmı. Yani birinci ve ikinci kısmı bizimle alakasız. İslam zaten belirlemiş. Ama üçüncü kısmı bizim elimizde olan e, kısım. Çünkü kul amel etmek istiyorsa amel etmek için gerekli olan alet ve edabatı oluşturmak onun üzerine sorumluluğu. Yani yükümlülüğü sorumluluğu onun üzerinedir. Ha başarı Allah'tandır. Tevfik Allah'tandır. Ama o tevfiki elde edebilmek için bize de bazı şeylere gerek var. Ne gibi? Samimiyet gibi. Öyle değil mi? Azmetmek gibi, Allah'tan istemek gibi mesela amel etmenin ortamını oluşturmak gibi yani salih bir ortamın insanı kendine oluşturması gibi, böyle bir ortamı seçmesi gibi vesaire. İlk ikisi bizle alakalı değil ama sonuncusu tamamen bizimle alakalı olan bir durumdur. Anlaşılıyor inşallah. Şimdi ilme gelince Ehl-i Sünnet faydalı ilmi elde etmeyi vacip görmüşler. Neye dayanarak faydalı ilmi elde etmeyi vacip görmüşler? Kitaba ve Sünnete dayanarak, öyle değil mi? Çünkü Allah Azze ve Kur'an-ı Kerim'de en temel meselelerin önünde bile neyi zikretmiştir, ilmi zikretmiştir. Mesela örnek, Muhammed Suresinde "Falem an-Nuhul a ilaha illallah". Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur, Allah'tan başka mabud yoktur. Yine hakeza mesela hadiste ne diyor Peygamberimiz? Menmatten. Vahve yâlemu, anhu la ilahe illallah. Daha Jannah. Kim ölür ve öldüğü halde Allah'tan başka ibadet edilecek bir ilahın olmadığını bilirse Cennete girer. Tamam? Ehli Sünnet demiş ki Allah Azze ve Celle, dinin olmazsa olmazının önünde bile ne zikretmiştir? İlim zikretmiştir. Öyleyse ilim vaciptir. Her ne kadar ilmin dereceleri değişse de, ilmin miktarı değişse de, ifade etme oranı değişse de bu ayrı bir meseledir. Ama temelde mutlaka ilmin olması gerekir demişler. Herkese mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i demiş? Talebul ilmi feridlatun ala kulli muslimin. Bazı rivayetlerde ala muslimetin. Bazısında ala kulli muslimin ve muslimetin. İlim talebi, ilim talep etmek her Müslüman erkek ve kadının üzerine farzdır demişler. Anlaşıldı mı? Yine mesela önceki dersimizde de zikrettiğimiz bir ayeti delil almışlar. Nedir o ayet? Hangisi olabilir? Geçen derste zikrettiklerimizde. ve كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَتًا Yani cihat farzdır. Ancak bir farzın önüne geçebilir? Başka bir farz geçebilir. Öyle değil mi? وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَتًا Müminlerin hepsinin beraber savaşa çıkması olmaz. Felâlâ neferen min kulli firqatin minhum tâ'ifetun onlardan geriye bir tarife kalsaydı yani geriye niye diye tefakku fid dinde fakihleşmeler için ve linzir ikinci sebep yani dinde fakihleşecekler ne olacak ve linziru kavmehum izâ rac'û kavimleri kendilerine döndüğünde onları uyarsınlar diye demişler bu ve benzeri naslar ilim talebini emreder yani insanların ilim talep etmesini emreder ayrıyetten demişler ikinci olaraktan لَا يَتِمُوا الْوَاجِبُ إِلَّا بِعِي فَهُوَا وَاجِبٌ Demişler. Vacibin kendisi ile tamamlandığı her şey vaciptir. İslam'da birçok vacip ancak ilim olduğu zaman Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde yapılabilir. Doğru mudur? Şimdi sen namazını nasıl kılacağını bilmesen namaz kılabilir misin? namazın şartlarını, rükunlarını, namaz için nelerin gerekli olduğunu bilmesen namaz kılabilir misin? Yok. E bak namaz bir farzdır. Onun kendisiyle tamamlandığı meselelerden bir tanesi de nedir? Onun tafsilatını ve onun gereklerini bilmektir. Öyle mi? Bunu dinin bütün alanlarında düşünün. Yani örnek çoğaltın ve her alan için aynısını düşünün. Göreceksiniz ki hiçbir amel yoktur ki dinde yapılan. Mutlaka temelinde şey lazım. E, i̇lim lazım ki sayık diyebilelim. Yani Allah katından makbul, bizim üzerimizden sorumluluğu düşürmüştür e diyebilirim. Demişler bu kabilde yani مَا لَا يَتِيمُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ kabilinde e, vacibin kendisiyle tamamlandığı şey vaciptir. Vacip olan ameller ancak doğru ilimle olur. Ondan dolayı ilim de vaciptir. Üçüncü olarak da demişler ki biz naslardan şunu gördük ilimden yarat yani Allah azze ve celle ilmi emrettiği gibi ilme teşvik ettiği gibi iradı yüz çevirmeyi de masiyet ve taksir olarak kabul etmiştir Allah Azze ve Celle. Öyle değil mi? Yani Allah'ın göndermiş olduğu hidayetten, kitaptan, ilimden yüz çevirmeyi Allah Azze ve Celle suç olarak kabul etmiştir. Demek ki o zaman nedir? O ilmi talep etmek vaciptir ki onu terk etmeyi Allah Azze ve Celle suç olarak kabul etmiştir. Buna mesela neyi örnek verebiliriz? Örnek. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ زِكْرِهِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَاً kim benim zikrimden, zikirden kastettiği nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Öyle değil mi? Kim benim zikrimden yüz çevirirse ona dar bir hayat vardır diyor Allah Azze ve Celle. Başka? İ'arat, ilimden, hidayetten yüz çevirmenin yanlış olduğuna, suç olduğuna dair? Kafirler, Ayet nasıl? O <gülüyor> mu'ridun <keferu. gülüyor> o kafirler Uyarıldıkları şeyden yüz çevirirler. Öyle değil mi? فَمَا لَهُمْ عَنِ الْتَذْكَرَةِ Onlara ne oluyor da? Onlar uyarıdan, teskil eden, Kur'an'dan yüz çeviriyorlar diyor Allah Azze ve Celle. Değil mi? Bu bir inkardır. Yani Allah Azze ve Celle bu durumu reddediyor. Bu durumu kabul etmiyor. Yine hakeza mesela İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste hani üç kişi vardı ya mescide gelen. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescitte konuşurken üç kişi geliyor, oturuyorlar. Daha sonra peygamberimiz diyor ben size o üç kişinin durumunu haber vereyim mi? Bir tanesi diyor geldi şeye sığındı. Allah da onu sığındırdı. Bir tanesi Allah'tan utandı. Allah Azze ve Celle de ondan haya etti. Bir tanesi ise yüz çevirdi. Allah Azze ve Celle de ondan yüz çevirdi. Öyle mi yani? Mecliste otururken üç tane adam gidiyor mescide. Peygamberimizin mescidine. Biri geliyor oturuyor. Yani halkanın en peygamberimize yakın ön tarafa oturuyor. Birisi arka tarafında oturuyor halkanın. Bir tanesi de geri dönüp gidiyor. Üç kişi e, ders veya otaşta işte meclis bitince, Aleyhisselatü Vesselam diyor size o üç kişinin durumundan haber vereyim mi biri? Fehma haduha, faawa ila Allah sınırda, Allah da onu sardırdı, yani kabul etti. Öbürü arkaya oturan utandı, yani hayal ettiğinden dolayı gitti arka tarafa oturdu. O Allah'tan hayal etti, Allah da ondan hayal etti. Üçüncüsü. Yüz çevirdi. Yani gelip oturmadı, dinlemedi, öğrenmeye çalışmadı. Yüz çevirdi. Allah Azze ve Celle de ondan yüz çevirdi. Yani o Allah'tan ihrad etti. Allah Azze ve Celle de ondan ihrad etti. İlâ ahirihi. Demişler bu ve benzeri naslar insanın öğrenmesi gereken, ilmi öğrenmediği zaman, taksir göstermiş olduğu zaman Allah Azze ve Celle bunu suç olarak kabul ediyor. Neyi suç olarak kabul eder Allah? Bir vacibin terkini veya bir haramın işlenmesini suç olarak kabul eder. Öyleyse ilim talep etmek vaciptir. Sonra bunu söyledikten sonra er sünnet alimleri bu defa ilmi kaç kısma ayırmışlar? İki kısma ayırmışlar. Öyle değil mi? Fardu aynı olan ilimler demişler. Bir de farz-ı kifaya olan ilimler demişler. Bu buraya kadar anlattıklarımızın hepsi farz-ı aynı olan ilimler için geçerlidir demişler. Farz-ı aynı olan ilimler hangileri? Kişinin bilinci dereceden kendisine farz olan meselelere dair ilimdir. Öyle değil mi? Yani farzayn ilimler e, neyle alakalıdır? Farzayn meselelerle alakalıdır. Yani her bireyin bir birey olarak yapmak zorunda olduğu, birey olarak mükellef olduğu meselelerin ilmi de beraberinde farzayn'dir. Mesela namazın ilmi farzayn ilimlerdendir. Doğru mu? Namazın ilmi farzayn ilimlerdendir. Tevhid farzayn ilimlerdendir. Çünkü tevhid senin üzerine bir mükellef olarak Farzı aydır. Sen tevhidi yaşayacaksan sen birey olarak şirkten uzak duracaksın. Öyle mi? O zaman bunların ilmini elde etmek de senin üzerine nedir? Farzı aydır. Oruç, sekat vesaire ila Bir de fazla kifaya ilimler var. O da hangi ilimlerdir? Bir grup insanın yaptığı zaman diğerlerinden sorumluluğu düştüğü meselelerdir. Bunların ilmi de beraberinde nedir? Fazla kifaya olan ilimlerdendir. Veya bu meselelere tabi olan bütün meseleler fazla kifaya olan meselelerdendir. Tamam. Yani bu anlatmış oldukları meselenin hepsi nedir? Anlatmış oldukları mesele farzı kifaya olan meselelerdir. Şimdi bu ikisinin arasında bir köprü var. İlim ile amel arasında bir şey var. Bir köprü var. Onu burada şey yapmamış. Burada onu almamış. Daha kitabın ön taraflarında aldı. İlim elde ettikten sonra şarttır. Yani eğer anlayış olmazsa insana ilminin kendisine hiçbir faydası olmaz. Öyle değil mi? İlim ne kadar önemliyse Anlayış da ilmin kendisi kadar önemlidir. Özellikle fitne ortamlarında, insanların naslara horoz dövüşü yaptırdıkları yerlerde, tabiri caizse eğer, yani her bir grubun eline bir takım nasları alıp, başka bir grubun naslarıyla çakıştırdığı, dövüştürdüğü yerlerde, en mühim olan mesele ilimden daha ziyade nedir? Fehemdir. Fehem nedir? Anlayıştır. İlimlerin, delilleri nasıl tertip edeceğimizi, hangi sıraya koyacağımızı, ne şekilde anlayacağımızı bize gösteren ee, ilimdir. Onun için burada Fehmi anlatmamış ama Fehmi önemlidir. Peki bize Fehmin önemine dair kim örnek verecek? Sonra geçelim hemen, amel meselesine geçelim. Fehmin önemine dair yani anlayış. Sadece delilin senin elinde olması yetmez. Bir de bununla beraber doğru bir anlayış lazım. Kim örnek verecek? İç içerisinde sahabinin örneğini söyleyebiliriz. Evet. içerisinde sahabı ayette eee imam sayma işlerinde yaptıklarından sorumlu <gülüyor> olur. Eee yanlış bir şekilde almış, ve içki içmiş, eee niketini işlemişlerinde karar vermiş. Değil mi? Burada eee sünnete bakması veya başka o selefin aynı şahıh olması gerekti. Vesaire haber olsun diye Aynen öyle. Mesela bu bir örnek. Elinde delil var. O delil içkinin haramlığını anlatan ve içki haram olmadan içki içenlerin durumunu anlatan bir delil. Ama sahabe ne yapmış? Sahabe bunu yanlış anlamış, tutmuş ilişki işmiş. Öyle değil mi? Burada problem ilim problemi mi değil? Elede ilim var, ayet var, en yani büyük ilim Kur'an ve Sünnet'tir zaten. Kur'an ve Sünnet'ten daha büyük bir ilim olabilir mi? Kullu'l sivâl sivâl Qurâ kullulülülümü <gülüyor> sivâl Qurâni meşgalletün illa al dini dediği gibi, yani Kur'an dışındaki bütün ilimler meşgalledir. Boştur sadece Fıkıh ve Hadis bundan müstesnadır diye. Elinde Kur'an var ama yanılmış. Niye? Çünkü fahim yok. Doğru anlayış yok. Başka örnek? Bu da ortaya geçer. Alimlerin satın etraf etmiş olacağı bir radiyadan hadisi. İşte bir sahabe bir sefere çıkıyorlar. Sahabe mesela kafasından yer alamıyor. Sahabe soruyor işte benim için nes var mıdır? Ya temin var mıdır ki temin alayım? Onlar hayır diyorlar. Su olduğu yerde temin olmaz. Derin var ellerinde. Daha sonra sahabe şey yaptıktan sonra muhat ediyor. Şehitubu'ya inşallah. Ondan sonra Rasûlullah Aleyhisselatü Vesselam ilmin önemiyle oradan da bahsediyor. Ne diyor? Ee, onlar e, aldılar, adamı öldürdüler, Allah onları öldürsün. Bilmiyorlarsa sormazlar mı? Ha, bilmediklerinde sormazlar mı? Bak şimdi burada peygamber onlara bilmiyor diyor. Yani fehim olmayınca ellerindeki delil için peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara bilmiyor ee, diyor. Niye? Ellerinde bir delil var. Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> Doğru mu delilleri? ellerdeki de. ama yanlış yerde kullanmışlar. Anlayış. Yani vaka farklı bir vaka, özel bir vaka, yanlış yerde ne yapılmış, yanlış yerde kullanılmış olan bir vaka. Başka mesela örnek peygamber efendimiz öldükten sonra sahabelerin kıyara toplanıp zikir yani toplu bir şekilde zikir etmeleri. Sahabe değil ama onlar. Onlar sahabeler değiller. Yani o işi yapanlar sahabe olan insanlar değiller. Ama şeydir örnek verilebilir. Yani zikir yapılacağına dair ellerinde delil var. Doğrudur, zikir yapılabilir ama yapış şekilleri yanlış. Sahabe onları ondan dolayı ne yapmıştır. Sahabe onları uyarmıştır. Herkese dediğimiz gibi mesela kimler? Hariciler yakıla onen Kur'an'a ve la yucavizu Yani okurlar ama boğazlarından aşağıya inmez. Kur'an'ı biliyorlar. Hatta bu telakki ve istidlan başında onlarla e, Hz. Ali ile şey, İbn Abbas ile onların arasında geçen bir tartışma aktardık öyle değil mi? Yani orada söylemiş oldukları şeyler Allah'ın kelamı. Yani öyle değil mi? Söyledikleri şeyler Allah'ın kelamı. Ama ne yok? Fehim yok. Fehim olmadığından dolayı da ne yapmışlar? Fehim olmadığından dolayı da sapıtmışlar. İbni Abbas'ın orada yapmış olduğu şey ne? Fehim. Yani nasları yerli yerine oturtmak. Her nasi kendi yerinde kullanabilmek. Yoksa İbni Abbas'ın ekstra yaptığı bir şey yok. Yani nas dışına çıktığı bir durum yok. Onlarla ittifak ettiği bir yön var. O da nasıl kullanıyor? Aradaki fark her birini yerli yerine otur diyor. İşte bunun adı ne? Bunun adı Fehm. Anlaşıldı? Fehm olmazsa, ilmin insana neyi olmaz? İlmin insana bir faydası olmaz. Hatta Peygamberimizin dediği gibi Fehm'i olmayan insana ilmine ilim denilmez. Çünkü faydalı ilim dedi. Bilmediklerinde sormazlar mı? Yani o ayeti biliyor olmalarını Peygamberimiz onları biliyor olaraktan kabul etmiyor. Anlaşıldı? Ve üçüncü mesele, yani bu ikisi zaten dedik bizim elimizde değil. İlimin kaynaklarını da İslam belirlemiş. Nasıl anlayıp fehmetmemiz gerektiğini de İslam belirlemiş. Çünkü zaten İslam bunu insanlara bıraksaydı, e, asıl e, tam ve Türk kubra o zaman olurdu. Yani herkesin anlayışı farklı, herkesin anlamak istediği şekil e, farklı. Asıl sıkıntı o zaman başlardı. İslam Allah hamdolsun, Allah bizi kimsenin ne zevkine, ne rüyasına, ne anlayışına, ne zekasına bırakmamış. Allah Azze ve Celle bize hem kaynak konusunda hem kaynağı anlama konusunda yol belirlemiş geriye kaldı bizi tamamen bizimle alakalı bir mesele o da ne amel o ilmin ve anlayışın mucibince amel evet. etmek şimdi onu okuyalım. Böylesine tecmadi kuru ne emtia tecmadi ki ki fakir bildiğin edinde fakir anlayış layetim mu, layetim mu, mu tam olmuyor, valla istiqimu istikamet olmuyor illa bil eğilmi veal ve man amel le beraber ancak istikamet olur ve tam olur. Felem hasala ilmen kim çokça ilim tahsil ederse velem amel onunla amel etmezse veya lem ittedi bi hadhi veya onu nebi sallallahu aleyhi ve sellem hidayetine peygamberimizin yolu ile yollanmazsa yani onun yaşadığı gibi onun amel ettiği gibi amel etmezse ولا يعمل بسنته سنن لو عملت بس فليس بفقي e, فليس بفقي değildir e, لِأَنَّ لأن نصوص الكتاب Çünkü kitab ve sünnetin nasları tukidu wucu ve rabta ilmi bil e, ameli kitab ve sünnetin nasrı e, amel amelle il, ilmi amelle bağlamanın ucubiyetini tekid ediyor ve min bu ikisinin arasını ayırmaktan da sakındırılır. Hale Allahu Teala Allahu Teala dedi ki, etmuruğun evet. emnesi birbir insanlara iyiliği emrediyorsunuz emreliyorsunuz ve tesabünü entusakun kendinizi unutuyor musunuz ve antum kitabe kitabı oku okur bir haldeyken, efe razabilir misiniz? Şimdi geldi üçüncü şeye geldi üçüncü mesele, öğrenmiş olduğumuz ilim ile amel etme meselesine. Şimdi e, ilim ile amel etmenin vücubiyetine ehli sünnet nereden kanat getirmiş? Ehli sünnet alimleri demişler ki biz kitaba ve sünnete baktığımız zaman Allah azze ve celle'nin ilme teşviki, ilmin faziletini beyanı, ilmi öğrenmenin gerekliliğine yaptığı vurgu, ilmi terk etmenin suç olduğuna yönelik beyanları hepsini sonunda neye bağlamış? Amele bağlamış. Öyle mi? İlmin gayesi Fıratı'ya geçip kendisiyle amel edilmesidir. Onun için demişler. Yukarıda biraz yani ilk konuştuğumuz konuda zikrettiğimiz bütün deliller amelin vücubiyetine de delildir aynı zamanda. Çünkü bu, bunları hepsini Allah Azze ve Celle ve Resulü niye beyan etmiş? Ta ki insanları neye sevk etsin diye? Amele sevk etsin diye. Ayrıyeten Allah Azze ve Celle bununla da yetişmemiş. Rasulü bununla da yetinmemiş. Bunun dışında müstakil olarak amele dönmeyen her ilmin insanın üzerine vebal olduğunu, kıyamet gününde amele dönmeyen ilimden dolayı insanların sorguya çekileceğini beyan etmiş. Öyle mi? Mesela bunların en basiti hepimizin bildiği hadislerden bir tanesinde Peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyor? el Kur'anun huccetun leke ev aleyke. Kur'an bunu kime söylüyor? Bunu bir kafire söylemiyor. Bunu kendi sahabesinden birine söylüyor. Ona zikirleri anlattıktan sonra öyle değil mi? Sonra ne diyor peygamberimiz El Kur'anu hucjetun leke Kur'an ya senin aleyhine hüccettir veya da senin lehine hüccettir. Ne de seni aleyhine hüccet olma boyutu onu öğrenir. Onu yaşarsan, hayata dökersen ve bu konuda samimi olursan Kur'an Kur'an senin lehinedir. Doğru mu? Kıyamet gününde o ilim sana şefaat edecek. O ilim seni o günün dehşetinden koruyacak. O ilim sana imam olacak, seni cennete götürecek öyle mi? Tam tersini düşünelim sen aleyhine sen Müslümansın, Kur'an seni aleyhine hüccet olacak ki? Sen ona inanmışsın hayır sen ona tam inanmazsan inandığınla tam amel etmezsen veyahut da amel eder ama amelinde ihlaslı olmazsan makam, mevki, insanların yanında cah elde etmeyi düşünürsen o zaman seni aleyhine hüccet olur o bilgilerin her biri hiç bilmediğinde bir tane sorumluyken bildikten sonra iki tane sorumlu olmuş olursun Bilmediğinde cahil ve yapmayan adamsın. Bildiğinde bildiği halde yapmayan adamsın. İki tane birden sorumluluğu almış olursun. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu kesin bir şekilde ifade ediyor. Mesela ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Diyor ki, Kula dört tane soru sorulmadan, bazı rivayetlerde beş tane diyor, dört tane soru sorulmadan kulun ayağı yerinden kıpırdamaz. Yani mevkifte insanlar hesap için beklerken, e, dört tane şey sorulacak ve insan o şekilde e, yerinden kıpırdayabilecek. Nedir bunlar? Bu dört tane mesele. Bir an ömrihi fima efnahum ömrünü nerede geçirdiğinin hesabını verecek. ve an şebabihi fima eblahu gençliğinin nerede eskittiğinin hesabını verecek. ve an malihi min eynek tesebehu nereden kazandığının hesabını verecek. ve an ilmihi fiime amel behi yani ilminden ne amel etmiş bir de ona hesabını verecek tamam beşe çıkardığı yerlerde beş dediğinde neyi soruyor malını nereden kazanmış nereye infak etmiş yani iki madde halinde söylüyor şimdi bu hadiste dikkat ederseniz peygamber her hepimiz sorguya çekileceğimizi biliyoruz öyle değil mi herkes sorguya çekilecek wala neselenne'llezine ursile ilehim wala neselenne'l murselin hem gönderdiklerimize soracağız hem de göndermiş olduklarımıza soracağız yani hem kullara soracağız hem de peygamberlere soracağız diyor Allah Azze ve Celle. Neyi soracak Allah? Bu dört tane meseleyi soracak. Birincisi ömrümüzü soracak bizden. Nerede harcadık? Öyle mi? Ondan dolayı peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İki tane nimet vardır. İnsanların çoğu ondan mağbundur, aldanmıştır. Birincisi sıhhattir, ikincisi boş vakittir. Yani ömrün her anı, İnsan üzerinde bir nimettir. İnsan onu kullanmayı bilse, hayırda kullansa insan üzerinde bir nimettir. İkinci olarak Allah azze ve celle bir soru daha soracak. O da nedir? Gençliktir. Aa, şimdi Allah azze ve celle bize ömrümüzü sordu. Gençlik de ömrün içerisinde bir parça değil midir? Yani gençlik de bütün ömre dahil değil midir? Bütün ömre dahildir. Peki niye Allah azze ve celle ömrü sorduktan sonra tekrardan gençliği soruyor? Çünkü gençlik ömrün içerisinde daha başka bir nimettir. Yani ömür bir nimettir, hayat bir nimettir. Bunların içerisinde gençlik en büyük nimettir. Sebep? Sebep? Niye gençlik nimettir? Çünkü insana, insanın ihtiyaç duyduğu, Allah'a kulluk yaparken ihtiyaç duyduğu bütün alet ve edavatın kemale ulaştığı an gençliktir. İyi bir kul olmak için kuvvete ihtiyaç var. Heyecana ihtiyaç var, harekete ihtiyaç var, öyle değil mi? Boş vakte ihtiyaç var, az sorumluluğa ihtiyaç var. Bunlar hepsi nerede Kemal buluyor? Gençlikte. Doğru mu? Ondan dolayı gençlik Allah Azze ve Celle'nin insan üzerindeki büyük nimetlerindendir. Vallahi Azze ve Celle bunu hesabını bize ayrıyeten soracak. Sonra mal ya da hayatta bizden hiç kopuk olmayan hayatımızı idame ettirmemiz için gerekli olduğu için her ayrıkarda bizimle beraber Allah Azze ve Celle onun da hesabını soracak. Sonra. Bilgilerimizden ne kadar amel etmişiz ne kadar amel etmemişiz Allah Azze ve Celle bize bunu soracak ha, demek ki bütün bu ilmin faziletine vücubiyetine dair delillerin son bulduğu nokta neresi Allah bize ne öğrendiniz diye sormayacaklar, dikkat edin neyle amel ettiniz diye soracak işte her sünnet demiş ki demek ki bütün ilmin ortak çıktığı sonuç amel meselesi yani ilimle ilgili söylediğimiz her şey aynı zamanda amel içinde nedir amel içinde geçerlidir Yine mesela Allah Azze ve Celle biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ilmiyle amil olmayan ilmiyle amel etmeyen insanları İslam'da en kötü şeylere benzetmiş. Öyle değil mi? Neye benzetmiş? Bir de birinde şeye benzetmiş merkebe benzetmiş birinde köpeğe benzetmiş. Öyle değil mi? <gülüyor> üzerlerine Tevrat yüklenip de o Tevrat'ı yüklenmeyenler yani ne demek Tevrat'ı yüklenip de Tevrat'ı yüklenmeyenler üzerlerinde ilim var ama onlar o ilmi taşımıyorlar yani o ilim onlarda amele dönüşmüyor e şimdi kitapları ilim dolu bir eşeğin üzerine kitapları yüklersen yüklersin ama eşek ondan bir şey anlar mı bir şey anlamadığı için amele dökebilir mi? Dökemez. Allah Azze ve Celle onları buna benzetiyor. İkincisini de başka bir saygı yani işte dünyalık, dünya mallarından ötürü ilmiyle amel etmeyen, ilmini işte satan insanları kime benzetiyor? Meseluhu kemetelil kelbi, intahmil aleyhi yelhes, evtetruku yelhes. Onun misali köpeğin misali gibidir. Üzerine gitsen de sorur, üzerine gitmesen de sorur diyor Allah Azze ve Celle. Kimdir bu adam? Kimdir bu adam? Yani vasfı nedir? Vasfı, tam olarak vasfı ne Kuran'da? Biz ona ayetlerimizi verdik. Yani Allah ona Allah vermiş yani. Allah vergisi bir ilim vermiş ama o ne yapmış? Yılanın kendi postundan çıktığı gibi ondan çıkmış gitmiş diyor. Bak dikkat edin ha, adam ilmini unutmamış. yani Burada Allah Azze ve Celle, -e -minha dediği şey nedir? Ameldir. Yoksa normalde Allah ona ayetlerini vermiş. Adam ayetlerini mi unutmuş? Hıfzını mı unutmuş? E, ilmi mi? Böyle bir şey yok. İlim var, ilim baki Ama adam ameli bırakmış. Allah Azze ve Celle, ameli bırakmayı ilmi bırakmak olarak haddetmiş. Çünkü amel ile ilim Allah'ın yanında birbirinden ayrılmayan iki unsur olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle, sanki hepsini terk etmiş gibi muamele etmiş. Yine mesela daha önce de söylemiştik demiştik hem İmam Bukhari hem İmam Müslümü rivayet ettiği bir hadis var değil mi? hüsam bin Zeyd e rivayet etti. kıyamet günü bir adam getirilir. Ateşin içinde bağırsakları dökülür ve merkebin kendi bağının etrafında dolandığı gibi taşın etrafında dolandığı gibi o da o bağırsakların etrafında dolanır. İnsanlar ona der ey kulan sen değil miydin? Bize iyiliği emrediyordun. Kötülüğü nehyediyordun diye. O da der ki evet ben size iyiliği emrediyordum ama kendim yapmıyordum. Ben sizi kötülükten ne ediyordum ama kendim o sene ettiklerimi yapmıyordum diye. İşte bu adam mesela suçuney bu adamın ilimsizlik değil. Hatta insanları uyaracak kadar ilme sahip olan bir adam. Suçun Problemi bilmiş olduğu ilim ile amel etmemek. Onu hayata dökmemek. Allah Azze ve Celle onu bu şekilde cezalandırmış. Anlaşıldı. Onun için ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki ilim, ilmin mucibince amele yansımadığı müddetçe insanın üzerine vebaldir. Ve eli sünnet böyle bir ilme ilim demez. el sünnetin yanında bu nedir? Faydasız ilimdir. Bunun faydalı ilim olabilmesi için mucibince amel. Mucibince amelden kastımız nedir? Kalbe tealluk eden bir ilimse kalbi bir amel oluşması lazım. Kalbi bir amel oluşması lazım. Organlara talep eden bir ilimse, organlarda bir amel oluşması lazım, öyle mi? Mesela Allah Azze ne diyor? İnlemeye yaxshallah'e min ibadihi al-ülame. Allah'tan ancak mü'min, alim olan kulları korkar diyor. Burada Allah'tan ancak alim olan kulları korkar. Bundan kasıt nedir? Çünkü ilim kalbi bir ameldir, geri gelince, ilim organlara talep eden bir şeydir. Eğer İlim kalple alakalı meselelerde işte kalpte ne oluşturması lazım? Korku oluşturması lazım. Sevgi oluşturması lazım. Rica oluşturması lazım. Allah'a tevekkül oluşturması lazım. Onun ayetlerine yakın oluşturması lazım. Doğru mu? Bunlar oluşuyorsa eğer ilim faydalı ilimdir. Sonra bunların bir de organlara taalluk eden kısmı var. Onlar oluşuyorsa bu sefer işte anlatma mesela şeyh Hulusi, Muhammed bin Abdülvahab'ın da dediği gibi Usulü sera yani üç esasın başında diyor El-Emrah Yekallahu vacibun aleyna taallum ve arba'i bizim üzerimize dört tane şeyi öğrenmek ilim etmek bizim üzerimize vaciptir. 4 şey. El ilmu ve'l amelu bihi ve'd'vetu ileyhi ve's sabru İlim o ilimle amel etmek, o ilme davet etmek ve o davet esnasında başımıza gelen sıkıntılara, problemlere karşı da sabır edebilmek diye. Bu dört tane şey bize lazım. Bunu ne oluşturacak işte? Daveti, ameli, orada gelecek olan meselelere sabretmeyi, Allah'a tevekkül etmeyi ilim oluşturur. Ya bir kısmı bunun kalbidir, bir kısmı bunun organlara yansır. Ha bu olursa, bu ilim faydalı bir ilimdir. Ehli sünnetin ilim dediği şey budur. Ama bunlar olmuyorsa, bu ne değildir? Bu ilim değildir. Sadece bilgidir. Buna ıstilahtaki ilim veya üzerine fazilet terettüp eden ilimdir denmez. Evet. Ve kezâlik aynı şekilde yecibu taallumul ilmi Evet. Yecibu vacibdir. Taallumul ilmi, ilmi öğrenmek ve neşrihi ve taallimihi limen la ya'lemuhu ve la yahillu helaluhmas ketmânu ketman o şeyin bir şeyin gizlenmesi biller ayi sahihi sahihinden bir şeyin gizlenmesi helal olmaz ve khususnya özellikle ida su'il anhu kendisinden sorulduğu zaman. Allahu Teala Allahu Teala dedi ki innellezine ya'tumuna ma anzalna minel beyyinati vel huda indirdiğimiz hidayetten ve beyyinattan gizleyenler Mindağı, bu liniyasifik kitapta insanlara açıkladıktan sonra beyinattan ve hidayetten bir şeyleri gizleyenler, ulaykeşl onlar ve Allah onlara lanet ediyor, lanet edenler de onlara lanet edecektir dediğine ancak tabu tövbe edenler ve aslâhu ıslah edenler ve beyin mu açıklayanlar müstesnadır. Fa ulaykeşl onlar tuvve aleyhim Onların tövbelerini kabul ederim. Va'net tabwabur rahim. Ben tövbeleri çokça kabul eden e, ve rahim olun. Evet. Bu da nedir? Ee, bu defa o öğrenmiş olduğumuz ilme insanlara davet etmektir. Dedi ki dört tane aslında dört tane meselemiz var. Bizim ilim, amel, davet, bir de sabır. Yani o yolda karşılaşacağımız eziyetlere karşı sabretmektir amele dönüşmüş olan ilim zaten eğer bir ilim amele dönüşmüşse bu başlı başına davettir. Bir ilim amele dönüşmüşse onu başkalarına anlatmaya gerek yoktur. O kendisi başlı başına bir şeydir zaten. Kendisi başlı başına bir davettir. Mesela çoğu insan vardır. İnsanlara hiçbir şey anlatmasına gerek yoktur. Kendi bildiğini öyle güzel yaşar ki o yaşadığı bile insanlar için bir şeydir. Bir davet gibidir. Yani biri oturup belki aynı konuyu saatlerce anlatır günlerce anlatır, kitaplar yazar, insanlara ulaştırmaya çalışır öyle mi? Bir başkası hiç bunların hiçbir tanesini yapmaz sadece o doğru bildiğini o kitaplarda yazanın doğru bir şekilde yaşar bunun daveti diliyle anlatanın davetinden çok daha nedir? Çok daha etkili ve çok daha tesirlidir. Yani zaten ilmin amele dönüşmesi başlı başına nedir? Başlı başına bir davettir Allah'ın izniyle daha sonra bu defa bunu görmeyen, buna ulaşamayan, bundan haberdar olmayan insanlara bunu ne yapmak vardır? Ulaştırmak vardır. İlim nasıl vacipse, amel nasıl vacipse o ilmi yaymak, neşretmek, insanların faydalanmasını sağlamak aynı şekilde nedir? Aynı şekilde vaciptir. Bu konuda mesela Peygamber vesselam bize en güzel örnektir, öyle değil mi? Yaşadığı dönemde Allah'ın ne yetmediği ne kadar yol varsa hepsini davet için kullanmıştır. Allah'ın ona indirdiği vahiy, Allah'ın ona indirdiği bilgiyi insanlara ulaştırmak için Allah'ın haram kılmadığı müddetçe ne yol varsa kullanmıştır. Yani yemekse yemek vermiştir, kayaların üzerine çıkıp bağırmaksa kayaların üzerine çıkmıştır, pazarlarda gidip konuşmaksa pazarlarda konuşmuştur, panayırlarda tek tek insanların çadırına girip bağırmaksa onu yapmıştır. Aklınıza gelebilecek ne varsa hepsini yapmıştır. Niye? Zaten insan doğru ilmi öğrenirse ve bu doğru ilmi amele de dökerse o insanın hakkıyla bunu yerine getiren bir insanın yerinde durması mümkün değildir. Eğer insan bunu öğrendikten sonra yerinde duruyorsa orada bir problem var demektir. Yani ya o ilimde bir problem var ya o amelde bir problem var demektir. Niye? Çünkü kendisi o ilmi bilmeden önceki hali bir de o ilmi bildikten sonra kendinde bir takım değişiklikleri fark etmişse Nasıl bir mutluluk elde ettiğini, nasıl bir gönül huzuru, gönül rahatlığı elde ettiğini düşünmüşse insanların bundan mahrum kalmasını istemez. Yani bunu ciddi anlamda yaşayan bir insan, bunu bilen bir insan başkalarının bundan mahrum olmasını istemez. Tevhid, tevhid insana bir şey katmışsa yerinde duramazsın. Yani sana tevhidi elde ettikten sonra sana bir şey katmışsa, sende olumlu yer etmişse peygamberin buyurduğu gibi hani yagan yağmur her yer farklıdır. Bazı yer vardır o yağmuru alır bir de dışına verir. Bazısı vardır, alır sadece insanlara su verir, bazısı kayandır Yani beton gibidir, ne alır ne verir. Öyle mi? Biz de böyleyiz. Peygamberimiz insanlara anlatıyor zaten. Yani onu dinleyen insanlara anlatıyor. Eğer onu almışsak, ondan faydalanmışsak, bizim toprağımız ıslanmışsa, o kuruluk neydi, ıslaklık neydi, bunu fark etmişsek... E, doğru yere ulaşmışsa yerimizde durmamız mümkün olmaz. Yani insanlar da bunu öğrenmeli, insanlar da bunu duymalı. Bu lezzeti, bu zevki, bu kulluğu, bu şerefi insanlar da tatmalı e, diye mutlaka insan şeye geçer, e, harekete geçer. Onun için birincisi olur. Yani ilmin amele dönmesi en büyük davettir. Tamam ilmin İlmin amele dönmesi en büyük davettir. Hatta en etkili de davettir. Aynı zamanda. İkincisi, bunu dille ve farklı vesileleri yazı gibi yani insanlara ulaşma gibi, kitle iletişim araçları gibi kullanıp bu ilmi insanlara şey yapabilmektir. İnsanlara ulaştırabilmektir. Ve bunu yapmamak da bu da başlı başına bir suçtur. Çünkü dini ketmetmek olduğu için dini ketmetmek nedir? Suçtur. Allah Azze ve Celle insanlardan bir umumi herkesten söz almıştır. Doğru mu? Allah Azze ve Celle bir umumi herkesten söz almıştır. Nedir o söz? اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَانُوا bela. Dediler ki evet. Sonra bir de hususi sözler almıştır. Değil mi? Hususi sözler nedir? Allah azze ve celle'nin mesela Beni İsrail'den söz alması gibi. Beni İsrail'den özel bir söz almış. Ne söz almış onlardan? Ve izahna misakakum ve rafa'na fawqakumut tura. Huzu ma bi biquvvetin ve esma'u. Bizim size indirdiklerimizi ne yapın? Kuvvetle alın dinleyin. Başka bir yerde Kuzumâ ateynakum bi kuvvetin vezkurû mâ fîhî Onun içinde olanları hatırlayın diyor. Allah Azze ve Celle. Bak bu özel bir sözdür. Peygamberlerden söz almıştır Allah Azze ve Celle. Bir de ilim ehlinden söz almıştır. Öyle değil mi? Ali İmran suresinde Allah Azze ve Celle ilim ehlinden söz aldığını söylüyor peygambere. Ben İsrail'in alimlerinden, ilim adamlarından söz almıştır. Nedir o söz? O söz. وَاِذْا اَخَذْنَا مِتَاقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِهِ وَلَا تَكْتُمُونَ Kendilerine kitap verdiklerimizden hani söz aldık biz diyor Allah Azze ve Celle. Onu insanlara açıklayacaksınız. Ne yapmayacaksınız? Ketmetmeyeceksiniz. Ketmetmenin cezası da buradan geliyor. Çünkü ilme sahip olan insanlar o kavmin dilinde Allah Azze ve söz vermiştir. Öğrenmiş olduğumuz bu ilmi insanlara ne yapacağız? İnsanlara ulaştıracağız. Tamam mı? ehl sünnet de bunun farkındadır. Yani bu konuda itikadi bir konudur. Çünkü biz Allah'a ve söz vermişiz. Her ilmi öğrenen, ilim talebesi olan aynı zamanda Allah'a sözleşmiş demektir. Ne sözü vermiş Allah? Öğreneceğim, amel edeceğim. Bir de insanları buna davet edeceğim. Hem Halim'le, onunla amel ederek hem de sözlü olarak da amer, onu anlatacağım. Olmayınca peki ne oluyor? Olmayınca da işte böyle oluyor. Bu bir vacip olduğu için Farz olduğu için olmadığı zaman da bunun üzerine ikab terettüp ediyor. Ceza terettüp ediyor. O da nedir? Allah'ın laneti, meleklerin laneti. Başka bir ayette Allah'ın, meleklerin, insanların ve tüm lanet edicilerin laneti onların üzerinedir. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey? Anlaşılmayan bir şey yok. Vâhidâvâle elhamdülillâhi rabbil âlemîn.